Cennete gidenler sırattan geçerken şu sırayı takip ederler. Önce kendilerine ilahi kitap indiren peygamberler, resuller geçerler. Sonra ilahi kitap indirilmeyen peygamberler, nebiler geçerler. Sonra sıddık makamına yükselenler geçerler. Sonra ihsan etmeyi sevenler, sonra şehitler, sonra olgun iman sahipleri, sonra da arifler geçerler. Geriye kusurlu Müslümanlar kalır. Bunların sırattan geçişleri çok zor, uzun ve meşakkatlidir. Bazıları yüzüstü tükezleyip düşerler, bazıları Araf denilen yerde hapis kalırlar. Bazılarının imanlarında noksanlık vardır. Bazıları sıratı yüz yılda geçerler, bazıları da sıratı bin yılda geçerler. Her şeye rağmen bunların hiçbirisi sırat köprüsünden aşağı cehenneme düşüp yanmazlar. Cennete sevk olunan çeşitli grupların derecelerine göre kimisinin sırattan geçişi çok uzun olur, kimisinin açlığı artar, kimisinin susuzluğu çoğalır, kimisinin ciğerleri ağırlaşır, kimisinin duman gibi nefesi çıkar. Sonra onlar bir havuzdan su içerler ki havuzun kenarında duran bardaklar gökteki yıldızların sayısı kadar çoktur. Havuzun suyu cennetteki Kevser Irmağı'ndan gelmektedir. Boyu Kudüs'ten Sena şehrine kadar olan mesafen gibidir. Eni de Aden'den Yesrib'e Medine'ye kadar olan mesafe gibidir. Resulullah Efendimiz handis Şerif'te şöyle buyurmaktadır. Benim binberim havuzun üzerindedir. Bazıları günah ve kabahatlerinin seviyelerine göre sıraat üzerine hapsolunup yola gitmekten meşgul edilirler. Çünkü nice abdest alanlar vardır ki abdestlerini güzelce almazlar. Nice namaz kılanlar vardır ki namazından dolayı sorumluluk taşıdığının farkında değildir. Onun kıldığı namaz Allah korkusundan yoksundur. Oysa ki Allah'ın azametini bilenler elleri ve ayakları kesilse bile huşuyla kendilerini Allah'a teslim ettikleri için acı duyup kımıldamazlar bile. Onları ancak Cenab-ı Hakk'ın heybet ve azameti meşgul eder. Nice insanlar vardır ki Mesela bir akrep onu valini meclisinde sokup zehirlese, orada bulunan valiye hürmeten buna sabreder, sesini çıkarıp bağırmaz. Bir kulun karşısında bile durum böyle olursa, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda onun heybetin saltanatı ve yüceliği karşısında duran bir insanın hali nasıl olmalıdır? Hatasını bilip tevbe eden zalim hakkında deniliyor ki, o kimse Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirilir. Yaptığı zulümler ve mazlumun zarar gördüğü hususlar ortaya çıkarılır. O sırada ilahi cihetten mazluma beni nida gelir. Ey zulme uğrayan kişi! Kafanı kaldır da başının üst tarafına bak. Bir de bakar ki büyük bir saray. Bakan gözler hayrette kalıyor. Bunun üzerine bu nedir ya Rabbi der. Allah buyuruyor ki bu satılık bir saraydır. Onu benden satın al. O yüce kul der ki onu alabilecek değerde bir şeyim yoktur. Yüce Allah şöyle buyurur. Bunun değeri sana zulmeden kardeşini bağışlamandır. Böyle yaptığın takdirde o saray senindir. Mazlum kul cevap verir. Ben bunu yaptım Ya Rabbi, onu bağışladım. Zalim kul yaptığına pişman olup tevbe ettiği için Allah da ona bu şekilde muamele etmiş ve kendisini mazluma karşı da affettirmiştir. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki o, kötülükten yüz çevirerek tebeye yönelenleri son derece bağışlayıcıdır. Günahından tebe edip sıyrıldıktan sonra bir daha asla o günahı işlemeyen kimseye evvap denir. Hz. Davud aleyhisselama ve ondan başka bir kısım peygamberlere evvap diye isim verilmiştir. Buhari'nin sahihinde anlatıldığına göre Yüce Allah, maşerde hesap yerinde ilk hükmedeceği konu kan davası hususunda olacaktır. İlk mükafat vereceği kimseler de gözlerini kaybedenler olacaktır. Ama olanlar kıyamet günü çağrılır ve onlara şöyle denir. Siz bugün Allah'a bakmaya başkalarından daha fazla layıksınız. Haydi, şimdi zatül yemeğine gidin. Sonra onlar için bir bayrak hazırlanır ve Şuayb aleyhisselamın eline verilir. Hz. Şuayb onların önderi olur. Nurdan yaratılmış melekler de onlara katılır. Bunlar o kadar çoktur ki sayılarını Allah'tan başkasın bilmez. Sanki babasının evinden bir gelin götürür gibi şimşek kızıyla ve merasimle onları Sırat Köprüsü'nden geçirirler. Onların sabır ve yumuşak huylu olma vasıfları tıpkı Abdullah bin Abbas gibidir. Bu ümmetin içinde onlara benzeyenler de onlarla beraber olur. Sonra bir münadi, bela ve musibet uğrayanlar nerede diye nida eder. Onlar hemen getirilirler. Hak Teala Hazretleri onları güzel bir şekilde karşılar ve onların zatül ül sevk edilmelerini emreder. Onlar için yeşil bir bayrak hazırlanır ve Eyüp Aleyhisselam'ın eline verilir. Hazreti Eyüp onların önderi olur ve beraber zatül yemeğine giderler. Onların sabır ve yumuşak huylu olma vasıfları tıpkı Ebu Talib gibidir. Bu ümmetin içinden onlara benzeyenler de onlarla beraber olur sonra bir münadi, İffet ve namusunu koruyan gençler nerede diye hitap eder. Hemen huzuru ilahiye getirilirler. Allah onlara, hoş geldiniz der ve onların zatül ül yemeğine gönderilmelerini emreder. Onlar için yeşil bir bayrak hazırlanır ve Yusuf aleyhisselamın eline verilir. Hazreti Yusuf onların önderi olur ve beraber zatül ül yemeğine giderler. Onların sabır ve yumuşak huylu olma vasıfları tıpkı Raşit bin Süleyman gibidir. Bu ümmetin içinde onlara benzeyenler de onlarla beraber olur. Sonra bir münadi, Allah için birbirini sevenler nerede diye nida eder. Hemen onlar huzuru ilahiye getirilirler. Allah onlara, hoş geldiniz der ve onların zat-ül gönderilmelerini emreder. Onlar sabır ve yumuşak huylu olmada öyle bir derecede bulunurlar ki hiç kimseye kızmazlar. Kimseye bir kötülük düşünmezler. Bu gibi dünya ahvalinden olan şeyler onlarda bulunmaz. Onlar tıpkı Hazreti Ali'nin gibi giderler. Bu ümmetin içinde onlara benzeyenler de onlarla beraber olur. Sonra bir münadi, Allah korkusundan ağlayanlar nerede diye seslenir. Hemen ilahi huzura getirilirler. Şahitlerin kanlarıyla onların gözyaşları ve alimlerin mürekkepleri tartılır. Allah için dükülen gözyaşlarının sevabı ağır gelir ve onların zatül yemine gönderilmeleri emrolunur. Kendileri için çok renkli bir bayrak hazırlanır. Çünkü onların ağlama şekli ve sebepleri de muhteliftir. Kimi cehennem korkusuyla ağlar, kimi cennet ümidiyle ağlar, kimi de pişmanlıktan dolayı ağlar. Onlar için hazırlanan renkli bayrak Nuh Aleyhisselam'ın eline verilir. O sırada alimler, Gözyaşı dökenlerin öne geçmelerine itiraz ederek şöyle derler. Allah için gözyaşı dökmenin faziletini onlara biz öğrettik. Bunun üzerine Hazreti Nu Hale'ye selâma bir nida gelir. Ey Nu, grubu durdur. Bu söz üzerine grup durur. Sonra alimlerin mürekkebiyle şehitlerin kanları tartılır. Şehitlerin kanlarının sevabı, alimlerin mürekkebinin sevabından ağır gelir ve onların zat yemeğine gönderilmeleri emrolunur. Onlar için safran bitkisi renginde bir bayrak hazırlanır ve Yahya aleyhisselamın eline verilir. Hazreti Yahya onların önderi olur ve beraber zat yemeğine giderler. alimler yine itiraz ederler ve şöyle derler. Onlar bizden öğrendikleri bilgilerle şehitliğin kıymetini öğrendiler. Bu sebeple biz onlardan daha fazla önde olmaya müstahakız. Bu sözlerden Allah çok hoşlanır ve şöyle nida eder. Onların dereceleri benim yanımda peygamberlerin mertebeleri gibidir. Hadi şimdi kimin hakkında şefaatçi olmak istiyorsanız onlara şefaat edin. Bunun üzerine alimler kendi ev halkı, komşuları ve kardeşleri hakkında şefaatçi olur. Her âlim için bir melek vazifelendirilir ve o melek insanlar arasında şöyle nida eder. Dikkat! Şüphesiz ki Allah filan âlime şefaat için ruhsat vermiştir. Kim onun bir ihtiyacını gidermişse, ona bir lokma yiyecek ikram etmişse ve susadığı vakit ona bir yudum su vermişse işte o kimseler hakkında şefaatçi olacaktır. Bunun üzerine o âlime karşı hizmeti olanlar çıkar gelirler ve o da onlara şefaatçi olur. Buhari'nin sahihinde zikrolunduğuna göre ilk şefaat edecek olanlar, öncelik sırasına göre şunlardır. İlk önce ilahi kitap indirilen peygamberler yani Resuller, sonra ilahi kitap indirilmeyen peygamberler yani Nebiler, daha sonra alimlerdir. Onlar için beyaz bir bayrak hazreti İbrahim'e verilir. Çünkü peygamberler için denli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra ilahi sırlara en çok vakıf olanlardır. Daha sonra bir münadi fakirler nerede diye seslenir. Hemen huzuru ilahiye getirilirler. Dünya kendileri için bir hapishane mesabesinde olanlar için Allah hoş geldiniz ve onların zatül yemiine gönderilmelerini emreder. Bunun üzerine onlar için hemen sarı bir bayrak hazırlanır ve İsa Aleyhisselam'ın eline verilir. Hazreti İsa onların önderi olur ve beraber zatül yemeğine giderler. Sonra bir münadi Zenginler nerede diye seslenir. Derhal getirilirler. Sayıları o kadar şoktur ki etraflarını kuşatan çember 500 yıllık bir mesafedir. Yüce Allah onların zatül yemeğine gönderilmelerini emreder. Onlar için renkli bir bayrak hazırlanır ve Süleyman Aleyhisselam'ın eline verilir. Hazreti Süleyman onların önderi olur ve beraber zatül yemeğine giderler. Hadis-i şerifte zikredilindiğine göre dört grup insan Dört grup insana örnek gösterilip şahit getirilecektir. 1- Zengin olup malına haris olanlar kıyamet günü çağrılırlar. Onlara denilir ki, sizi Cenab-ı Hakk'ın ibadetinden alıkoyan sebep neydi? Onlar da der ki, Allah bize mal mülk ve hırs verdi. Onlar bizi hakkıyla ibadetten alıkoydu. Bunun üzerine denilir ki, Siz mi daha çok mal mülk sahibiydiniz yoksa Süleyman Aleyhisselam mı? Onlar da Hz. Süleyman'ın malı daha çoktur derler. Bu cevap üzerine şöyle denir. Malının çokluğu onu Allah'a karşı hakkıyla ibadet etmekten alıkoymamıştır. 2. Sonra münadi, Bela ve musibetlere uğrayanlar nerede diye seslenir. Der hale getirilirler. Onlara denilir ki, Sizi Cenab-ı Hakk'ın ibadetinden alıkoyan sebep neydi? Onlar da der ki, Allah bizi dünyada çeşitli belalarla müptela kıldı. O belalar bizi meşgul etti. Allah'a karşı hakkıyla kulluk yapmaktan alıkoydu. Onlara denir ki, siz mi daha şiddetli musibetlere uğradınız yoksa Eyüp Aleyhisselam mı? Onlar da Eyüp Aleyhisselam derler. Onlara denilir ki, o musibetler Eyüp Aleyhisselam'ı Allah'a karşı hakkıyla kulluk yapmaktan alıkoymamıştır. 3- Sonra bir münadi, ''Genç hizmetçi ve köle olanlar nerede?'' diye seslenir. Hemen getirilirler. Onlara denilir ki, ''Sizi Cenab-ı Hakk'ın ibadetinden alıkoyan sebep neydi?'' Güzellik ve gençlik verilenler der ki, ''Allah bize gençlik ve güzellik verdi. O sebeple fitneye düştük ve Cenab-ı Hakk'a karşı hakkıyla kulluk yapmaktan meşgul edildik.'' Köle ve hizmetçi olanlar da der ki, ''Kölelik ve mahrumiyet, bizi meşgul edip hakkıyla kulluk yapmaktan alıkoydu. Onlara denilir ki, güzellik bakımından siz mi daha güzeldiniz yoksa Yusuf Aleyhisselam mı? Onlar da, Yusuf Aleyhisselam daha güzeldi derler. Bunun üzerine şöyle denir, o güzel ve köle bir zat olduğu halde, bu durum onu Allah'a karşı hakkıyla ibadetten alıkoymamıştır. 4. Sonra bir münadi, fakirler nerede diye seslenir. Hemen getirilirler. Onlara denilir ki, sizi Cenab-ı Hakk'ın ibadetinden alıkoyan sebep neydi? Onlar da, Allah bizi dünyada fakirlikle müptela kıldı. O da bizi meşgul etti ve Allah'a karşı hakkıyla kulluk yapmaktan alıkoydu. Onlara denilir ki, siz mi daha fakirdiniz yoksa İsa Aleyhisselam mı? Onlar da, İsa Aleyhisselam diye cevap verirler. Bunun üzerine onlara şöyle denilir. Onun fakirliği kendisini Allah'a karşı zikir ve ibadetten alıkoymamıştır. Böylece bu dünyada neyle imtihan olunmuşsa, aynı musibetin daha şiddetlisiyle imtihan olunan bir peygamber misal getirilerek cevap verilir. Resulullah Efendimiz dualarında şöyle derdi, Ya Rabbi, zenginliğin ve fakirliğin fitnesinden sana sığınırım. Hz. İsa aleyhisselam da dünya malına asla kıymet vermezdi. Sahih rivayette sabit olmuştur ki onun sahip olduğu birçok şeyi yoktu. Bir teküncü güncü bey 20 sene giymiştir. Seyahate çıktığı zamanda yanına sadece bir testi, bir tesbih ve bir tarak alırdı. Bir gün bir adamı eliyle su içerken görmüştü. Kendisinin ondan daha varlıklı olduğunu düşünerek derhal o testiyi ona hediye etti. İsa Aleyhisselam daima şöyle derdi. Benim binitim ayaklarımdır. Benim evlerim yeryüzünün mağaralarıdır. Benim yiyeceğim yeryüzünün bitkileridir. Benim çiçeğimde yeryüzü ırmaklarının sularıdır. Yüce Allah'ın indirdiği suuf denilen bir kısım kitaplarda şöyle deniliyordu: Ey Adem oğlu, sen bu dünyada hayatında iyi ve kötü her yaptığının karşılığını göreceksin. Bilerek ya da hazayla adam öldürmek kötü işlerdendir. Eğer kafareti ödersen kısas yapılmaz ama. Sen yine de her iki durumdan da sakın. Çünkü her ikisi de büyük birer cinayettir. Eğer büyük günahlardan tevbe edip bir daha o günah hiç işlemezse umulur ki onlar cehennemde bin yıl yandıktan sonra sahibi için ateşten çıkarılmasından şefaatçi olur. Mizanda günah ve sevabın eşitliği, kıyamet günü bir adam getirilir. İlahi adalet terazisi olan mizanda günahıyla sevabı tam birbirine eşit olur. Allah o kuluna buyurur ki, git insanlar arasında dolaş, onlardan yardım iste. Eğer sana bir sevap veren olursa o sevap sebebiyle seni cennete koyacağım. Bunun üzerine o kul, İnsanlar arasında dolaşır fakat bu konuda kendine yardımcı olacak hiç kimseyi bulamaz. Kiminle konuşsa ve ondan bir sevap istese o şöyle der. Ben mizanımın hafiflemesinden korkarım. Çünkü ben o sevaba senden daha fazla muhtacım. Nihayet YS'e düşüp tam ümidini keseceği bir sırada son defa bir arkadaşına uğrar. Kendisinden bir sevap istediği arkadaşına şöyle der. Birçok kişilere uğradım. ''Benim istediğim bir tek sevaba karşı olanların yanında binlerce sevab olduğu halde bana karşı cimrilik ettiler ve bir sevap bile vermediler.'' Bunun üzerine o kişi der ki, ''Ben senden önce amel defterimi okudum. Orada sadece bir sevaptan başka bir şey yok. Nasıl olsa o sevabın beni kurtaracağını zannetmiyorum. Bari senin işine yarasın. Benden sana bir hediye olarak onu sana verdim.'' Gitti. Okul sevinerek sevabı alır, neşeli bir vaziyette Yüce Rabbinin huzuruna varır ve o sevabı takdim eder. Bunun üzerine Allah, o sevabı verenin de getirilmesini meleklere emreder. Derhal onu getirirler. Yüce Allah buyurur ki, ''Benim keremim ve cömertliğim, senin cömertliğinden daha fazla ve geniş kapsamlıdır. Hadi, şimdi tut kardeşinin elinden ve cennete onunla beraber git.'' Yine mizanda ilahi terazinin iki kefesinde birbirine denk gelip günah ve sevabı eşit olan bir kimse için Yüce Allah buyuruyor ki, O ne cennet ehlidir ne de cehennem ehlindendir. Daha sonra bir melek bir sayfa getirir ve terazinin günah kefesine koyar. Getirdiği o kağıtta öf yazmaktadır. Böylece günah tarafı sevap tarafına karşı ağır basar. Çünkü bu anaya babaya karşı isyan ve bıkkınlık ifade eden bir kelimedir. Bu sebeple günahın ağır basmasından dolayı Allah onu cehenneme atılmasını emreder. O kimse tam ateşe atılacağı zaman meleklere beni Allah'ın huzuruna geri götürün diye talepte bulunur. Melekler onun istediğini Allah'a arz eder. Allah onu geri getirin diye emreder. Getirirler. Allah sorar. Ey aziz kul hangi sebepten dolayı geri dönmek istedin? O kul der ki. Ya Rabbi babamı cehenneme doğru giderken gördüm. ''Şüphesiz onun bende hakkı var. Ben babama karşı suç işledim. Şimdi onun günahına karşı göreceği azabı da benim azabıma ekle. Onu dünyada üzdüğüme karşılık onun yerine ben azap çekeyim de böylece onu kurtar Ya Rabbi.'' Bunun üzerine Allah çok hoşnut olur ve o kula iltifat ederek şöyle buyurur. ''Sen dünyada ona karşı gelip onu üzdün. Ahirette ise onu kurtardın. Haydi.'' Şimdi tut babanın elinden ve beraber cennete girin. Büyük günah sahipleri Cehenneme doğru giden herkesi melekler yolda durdururlar. Ahiret alemine dair sırları bildikleri için böyle yaparlar. Nihayet kendileri için yumuşaklık ve hayırdan nasibi olmayan bir topluluk çağrılır. Tökezleyip düşmesinler ve rahat gitsinler diye onlar için yolu genişletir. Onlar yolda giderken tavaf-ı ilahiden kendileri için bir nida gelir. Onları yolda durdurun çünkü onlar sorumludurlar. Böylece o grup yolda durdurulur ve gitmekten alıkonulur. Nihayet onlar için şöyle bir nida duyulur: Size ne oluyor ki yardım görmüyorsunuz? Bunun üzerine onlar tamamen teslim olup günahlarını itiraf ederler. Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahlukları. Daha sonra cehenneme atılırlar. Yine bu ümmetin içinize büyük günah sahibi olanlar teker teker getirilir. Bir kısmı ihtiyar, bir kısmı aciz, bir kısmı kadın, bir kısmı da genç olarak getirilmiş olurlar. Cehennem bekçisi olan Malik isimli melek onlara der ki, Ey cehennemlikler, bana ne oluyor ki sizi böyle bir halde görüyorum? Elleriniz yaptıklarınızdan utanıp saklanıyor. Yüzünüzün şeref ve haysiyeti yoktur. Durumunuz iyi görünmüyor. Bunun üzerine şöyle cevap verirler. Ey Malik! Biz Muhammed ümmetinin günahkarlarıyız. Bizi bıraksa günahlarımız için ağlayalım. Malik onlara der ki, istediğiniz kadar ağlayın. Ağlamanız size hiçbir fayda vermeyecektir. Nice yaşlı kişiler o gün ellerinin sakalları üzerine koyup şöyle diyecek. Vah çok yazık! Hey gidi ihtiyarlık. Onların ömürleri uzun olduğu gibi üzüntüleri de uzun olur. Nice olgun kişiler şöyle diyecekler. Vah çok yazık! Hey gidi musibetler! Hey gidi aşağılık makam ve mevkiler! Nice gençler şöyle diyecektir. Vah çok yazık! ey gidi gençlik! Nice kadınlar saçlarından yakalanınca şöyle diyecekler. Vah yazık! ey gidi felaketler! Hey gidi kötü şöhretler! O sırada Hak Teala Hazretlerinden bir nida gelir. Ey Malik! Onların hepsini birinci kapıdan cehenneme doldur. Bunun üzerinde cehennem onları almaya yönelince hepsi birden La İlahe illallah derler. Bu tevhid kelimesinin söylenmesi üzerine cehennem onlardan kaçıp 500 yıllık geri mesafeye çekilir. Onlar tekrar ağlamaya başlar. Yeniden bir daha gelir. Ey cehennem! Onları yakala! Ey malik! Onları birinci kapıdan cehenneme doldur. O sırada gök gürültüsünü andıran bir ses duyulur. Cehennem kalpleri yakmaya yöneldiği vakit Malik onu engeller ve şöyle der. Ey cehennem! içinde Kur'an'dan eser bulunan bir kalbi yakma. Çünkü o aynı zamanda iman içinde bir kaptır. Rahman olan Allah'a secde eden kalbi de yakma. Çünkü onlar alınlarında secde izi olarak geri dönerler. O esnada bir adam çığlık atarak sesini yükseltir. Onun şiddetli haykırışı bütün cehennem ehlinin seslerini bastırır. O kişi bir müddet yattıktan sonra ateşten çıkarılır. Allah buyuruyor ki, ne oluyor sana ki bütün cehennem halkından daha fazla çığlık atıyorsun? O da şöyle cevap verir, Ya Rabbi sen beni hesaba çektin, ateşe atılmama hükümettin. Ama ben yine de senin rahmetinden ümidimi kesmedim. Beni her halükarda duyduğunu bildiğim halde yine de çığlığımı artırdım. Bunun üzerine Allah şöyle buyurur, Delalete düşenlerden başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser? Haydi şimdi git, ben seni mağfiret eyledim. Yine başka bir adam bu şekilde cehennemden çıkarılır. Yüce Allah buyuruyor ki, Cehennemden çıktın ama hangi amelle cennete gireceksin? O kul şöyle cevap verir, Ya Rabbi, ben senden ancak basit bir şey isterim. Bunun üzerine onun için bir ağaç ortaya çıkarılır. Yüce Allah buyurur ki, Gördün mü bu ağacı? Onu sana verdim. Ondan başka bir şey ister misin? Okul cevap verir. ''Hayır ya Rabbim, izzetinin ve yüceliğinin hakkı için başka şey istemem. Allahu Teala şöyle buyuruyor: "O benden sana bir hediyedir. Kim onun meyvesinden yerse ve onun gölgesinde gölgelenirse onun için ondan daha güzel bir ağaç ihsan ederim." Bunun üzerine okul, kendisine hediye edilen ağaca uzun uzun bakar. Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki, ikinci ağaç doğuşuna gitti mi? Kul cevap verir, Evet ya Rabbi, çok hoşuma gitti. Yüce Allah buyuruyor ki, O halde onu da sana bağışladım. Benden daha başka bir şey ister misin? Kul da, Hayır ya Rabbi, başka bir şey istemem der. Ondan bir kimse yediği ve gölgesinde oturduğu vakit Allah ondan daha güzelini ihsan eder. O kul yine uzun uzun ona bakar. Bunun üzerine Yüce Allah, onu da sana bağışladım. Benden başka bir şey ister misin der. O da hayır ya Rabbi, izzetinin hakkı için başka bir şey istemem diye cevap verir. Bunun üzerine Allah çok hoşnut olur ve onu cennete koyar. Ahiret ahkamına ayeti bir misalde şöyle verelim. Kıyamet günü bir kişi getirilir. Allah onu hesaba çeker ve kendisini azarlar. İlahi adalet terazisinde günahlarının ve sevapların tartıldığı bir sırada herkes zanneder ki, Allah sadece onun hesap durumuna ve tartısına bakacak. Başka bir şeye bakmayacak. Oysa ki Allah o anda milyarlarca insanın hesabını görmektedir. Orada herkes kendi derdine düşer ve kimse kimseyi görmez. Birbirlerinin seslerini de duymazlar. Herkes kendi korku ve haya perdesi altındadır. hak Teala şöyle buyuruyor. Sizi bir tek nefisten yaratan Rabbinizden korkun. Yüce Allah'ın kelamında meleku taliminin sırlarından akıllara durgunluk derecede nice sırlar vardır. Çünkü onun mülkünün sınırları yoktur. Hiçbir işte onu başka bir işten koyamaz. İşte durum bu haldeyken bir adam oğluna gelir ve ona şöyle der. Oğulcuğum ben seni giydirdim. Çünkü sen kendin giymeyi güç yetiremezdin. Ben sana yiyecek yedirdim. Sana içecek içirdim. Sen çocukken benim için en değerli bir varlıktın. Ben senin her şeyine kefil oldum. Sen bir zararı def aciz olduğun gibi bir faydayı temin etmekten de acizdin. Nice meyveleri senin canın çekmişti de ben onları senin için almıştım. Şimdi kıyamet gününün dehşetini görmez misin? Babanın günahı çoktur. Ne olur onlardan hiç değilse bir tanesini bile sen yüklensen de benim günah yüküm biraz hafiflese, ''Hiç olmazsan bana bir tane sevap ver de, mizanımda sevabımı onunla biraz olsun artırayım.'' Bu sözleri duyan çocuk şöyle diyerek hemen oradan uzaklaşır. ''Bugün ben ona senden daha muhtacım.'' Herkes akrabasına, arkadaşına ve kardeşine karşı bu şekilde davranır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. ''İşte o günde kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.'' Resulullah Efendimiz hadisin şerifte şöyle buyuruyor. İnsanlar çıplak olarak karşı olunur. Bunun üzerine Hazreti Ayşe valide demiş şöyle dedi. Vah ne yazık, ne kötü ve ne ayıp bir durum. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurdu. O gün onlardan her birinin başından aşacak işi ve derdi vardır. Yani Peygamber Efendimiz kıyamet günü korkunun şiddetini murad etmiştir. O günün dehşeti insanları birbirine bakmaktan alıkoyacaktır. Daha sonra Allah herkes için bir sayfa yazılı amel defterini çıkaracaktır. Müminin sayfası gül yaprağından, kâfirin sayfası da sedir ağacı yaprağındandır. O sayfalarda bütün yaptıkları yazılıdır. O sayfalar bazılarına sağ tarafından verilir, bazıları da sol tarafından verilir. Bu hususta insanın hiçbir ifade ve isteği yoktur. Tamamen amel durumlarına göre bu şekilde verilir. Allahu Teala şöyle buyuruyor: onun için kıyamet gününde açılmış olarak önüne koyacak bir kitap çıkaracağız. Sıratı geçen bir kimse hemen havuza uğramaz. Daha yedi tane köprü vardır ki insanı helak eder. Yetmiş bin kişi hiç hesaba çekilmeden doğrudan doğruya cennete giderler. Onlar için mizan kurulmaz. Onlar amel defteri de almazlar. Ancak onlara bir beraat verilir. O beraatın üzerinde kelime-i tevhid yazılıdır. Yine ayrıca ''Bu falancanın oğlu, filancanın cehennemden kurtuluşu ve cennetin gidiş beratıdır.'' diye yazılır. Bir kimsenin günahları mağfiret olduğu vakit vazifeli bir melek, onu kolundan tutar ve mahşer yerindeki insanlar arasında dolaştırır. Bir yandan da şöyle nida eder. ''İşte bu falan oğlu filandır. Allah onun günahlarını bağışladı. O öyle bir mutluluğa erişti ki artık ondan sonra asla bir daha şekavete düşmez.'' Kendilerine ilahi kitap indirilen peygamberler kıyamet günü büyük minberler üzerinde bulunur. Kitap indirilmeyen peygamberler ve alimlerse daha küçük minberler üzerinde bulunur. Her peygamberin minberi kendi derecesinin üstünlüğüne göredir. İlmiyle amel eden alimler nurdan kürsüler üzerinde bulunur. Şehitler, salihler, Kur'an okuyanlar ve müezzinler kum yağını gibi yüksek ve mis kokulu kürsüler üzerinde bulunur. Rivayet olunur ki Kur'an-ı Kerim, kıyamet günü güzel yüzlü ve güzel huylu bir adam suretinde gelir ve şefaat eder. İslam da aynı onun gibi gelir ve şefaat eder. Hazreti Ömer'in İslam olma olayını İhya adlı eserimizde detaylı bir şekilde anlattık. Cenab-ı Allah dilediğine hidayet verip onu cennete sevk eder. Arzulanan, doğru yolu bulan müminlere müjdeler olsun. Cenabı ı Allah'tan lütfi keremiyle bizleri bağışlamasını ve muvaffak kılmasını dileriz. Allah bize kafiindir, O ne güzel vekildir. Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'a onun al ve ashabı üzerine salatü selamlar olsun.